Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümü daha başlıyor. Cahiliye atmosferi mazeret teşkil eder mi? Emanette emin emanetçiler. Bu sözlerimle ümidinizi kırmak ve sizi yeisa atmak istemiyorum. Müslümanlar böyle olunca toptan çer çöp gibi cehenneme mi sürüklenirler? Hayır. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Hadis-i şeriflerde beyan buyurulduğu üzere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse bile cennete gelecekse inşallah İşin bu kadar taklidini yapan insanlar, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden mahrum kalmazlar. Bu ayrı bir meseledir. Ancak günümüzde bu emanete sahip çıkmak isteyen insanlar, emanette emin bir emanetçi olup olmadıklarının muhasebesini yapmalıdırlar. Bu din onlara emanet edildiğine göre, onlar da yeryüzünün eminleri, yani ümena ve süleha olmalıdırlar. Öyle ki, din ve diyanet adına gerekirse kendilerine veya evlad iyaline gelecek zararı göze alabilmeli, ancak dine dokunacak bir tehlike karşısında tir tir titremelidirler. Bunun için bizler dini anlama ve onu hayata hayat kılma hususunda sürekli çıtayı yükseltme, ve anlayışımızı hep daha üstün bir noktaya ulaştırma peşinde olmalıyız. Hatta bir gün Cüneyd-i Bağdadi, bayezid Bistami gibi bazı Allah dostlarının nail oldukları seviyede Allah'a muhatap olma ufkuna ersek, yine de çıtayı yükseltmeye çalışmalı ve Allah'ım daha ötesi yok mu bunun demeliyiz. Eğer bunun ötesi, وَرِضْوَانٌ min اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ın rızası en büyük olandır hakikatinin tecelli ve zuhuru ise, o zaman bize O'nun talibi olmak düşer. Çünkü emanette emin bir emanetçi olmanın gereği budur. Mazeretler arkasına sığınmayan altın nesil, sorunuza esas teşkil eden husus bir de bizim için her meselede rehber ve ölçü konumunda bulunan sahabe-i kiram efendilerimizin yaşadıkları hayat açısından değerlendirilebilir. Malum olduğu üzere onlar her türlü kötülük ve çirkinliğin hüküm ferma olduğu, insanların gırtlaklarına kadar fıskı fücura gömüldüğü bir dönemde neşet etmişlerdi. Şu an huzurunuzda o dönemin levsiyatını dile getirerek, zihinleri bulandırmak istemiyorum. Ancak o altın neslin nasıl karanlık bir atmosferden sıyrılıp apaydınlık bir ufka ulaştıklarını anlama adına müsaadenizle bir iki hususu hatırlatayım. O karanlık devirde ahlaksızlık cemiyeti öyle sarmıştı ki bazı evlerin kapılarına bayraklar asılıyor oralarda bohemce bir hayat yaşanıyor ve bu durum normal karşılanıyordu. Toplum bünyesinde nesebi karışmış, babasının kim olduğu bilinmeyen bir hayli insan vardı. İffet öylesine ayaklar altına alınmıştı ki, bazı insanlar üryan bir şekilde Kabe'yi tavaf edebiliyorlardı. İçki ve kumar hiç de ayıp sayılan şeyler değildi. Yalan, aldatma ve hile, marifet ve akıllılık sayılıyordu. Sözün özü, bütün insani değerler ters yüz edilmiş, faziletler ayıp, ayıp ve kusurlarsa birer fazilet gibi itibar görmeye başlamıştı. İşte böyle bir toplum içinde neşet eden o insanlar, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın insanlığa sunduğu güzellikleri gördüklerinde, Hemen o ışık kaynağının etrafında kümelenmiş ve bütün o çirkinlikleri, levsiyatı, pislikleri ellerinin tersiyle iterek, akılları talim, nefisleri teskiye, kalpleri tasfiye eden birer medeniyet muallimi haline gelmişlerdir. Demek ki onlar ne yapalım, İçinde yaşadığımız toplumun hali buydu diyerek mazeret üretme gibi bir yanlışlığın içine girmemiş. Girmemiş ve iradelerinin hakkını vererek cahiliye bataklıklarını birer asrı saadet gülistanına çevirmesini bilmişlerdir. O zaman bizim de ne yapalım hayata uyandığımızda kendimizi bir levsiyat bataklığı içinde bulduk. La ahlakilik çarşı pazar, ev sokak her tarafta kol geziyordu. ''Anne babamız da ümmiydi, bizi dinimizden soğutmuşlardı. İslami terbiye alamadığımızdan biz de din ve diyanet adına birer terbiye zede olarak yetiştik.'' deyip başkalarına at cürümde bulunma, eksik ve kusurlarımızı başkalarına fatura etme ve bu suretle işin içinden sıyrılmaya çalışma gibi bir yanlışlığın içinde olmamamız gerekir.'' Kabir kapısı kapanmıyor. Hazreti Peygamber sözlerde bu hakikati ne güzel ifade eder. Hatırlayacağınız üzere 14. sözün hatimesinde o şöyle der. Ey nefsim! Deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestij eder. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalbolup olup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakr insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat Peyda ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Evet, zaman değişmiş, asır başkalaşmış gibi bahaneler insanın kendi kendini aldatmasından başka bir şey değildir. Hem böyle bir aldanış Allah korusun ebedi bir hüsrana sebebiyet verebilir Kur'an-ı Kerim ahirette kafirlerin ahvalini beyan buyurduğu değişik yerlerde kalpleri titretecek, yürekleri hoplatacak bir tablo halinde bu hususa dikkatleri çeker ve ikazda bulunur. Mesela Fatır suresindeki bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur. وَهُمْ يَصْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا n'amal salihan. Ne amel. O kafirler orada yardım isteğiyle çığlık koparır ve ey ulu Rabbimiz ne olur çıkar bizi buradan dünyaya geri gönder gönder de daha önce yaptıklarımızdan başka salih ameller yapalım derler Onların bu yakarışlarına şöyle karşılık verilir اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ يَتَذَكَّرَ بَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ فَذُوكُوا فَمَا لِلْظَالِم۪ينَ min نَص۪يرٍ Biz size düşünüp ibret alacak, gerçeği görecek kimsenin düşünüp ders alacağı ve gereğini yapacağı kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı olarak peygamber de gelmişti. Şu halde tadın azabı, zalimlerin asla yardımcısı olmaz. Bu ayet kerimeden de anlaşılacağı üzere, insan şuuruyla dünyada bir saat bile yaşasa, Cenab-ı Hak ona, ben sana bir saat vermedim mi, o bir saatte beni düşünüp bulman gerekmez miydi diyebilir. Buna göre Allah'ın bize bahşettiği zaman, imkan ve ortam, Zannediyorum tezekkür ve tedebbür etmemiz adına yeterlidir. Allah ötede bunun hesabını sorduğunda herhangi bir dayanağı olmayan boş mazeretlerin bize hiçbir faydası olmayacaktır. O halde hepimizin mesnetsiz, dayanaksız bu tür boş mazeretlerden sıyrılıp hayatımızı ona göre şekillendirmemiz, ona göre tanzim etmemiz gerekir. Değerli dinleyenler, böylece Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha sona erdi. Gelecek bölümde bir başka konuyla yine birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.